bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile, muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz, inkar edenlere, yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer.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 Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat edin! Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hâmîm Ayn Sin Kâf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 Kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışmayladır. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa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 Zuhruf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Apaçık kitabı andolsun ki biz anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. O katımızda bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. Siz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 Onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması tehlikesi bulunmasaydı, Rahmanı inkar edenlerin evlerinin tabanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da. Ve onları zinetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiretse Rabbinin katında Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur.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 Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yoldasın. Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahmandan başka tapılacak tanrılar edinin diye emretmiş miyiz Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavuna ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti Onlara ayetlerimizi getirince bunlara gülü vermişlerdi Onlara gösterdiğimiz her bir ayet diğerinden daha büyüktü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 Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu? dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. O sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.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 Vay o zulmedenlerin haline! Onlar farkında değillerken, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım!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 ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. İman edenlere söyle, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu